الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Ve şerrel umuri muhdesatuhah Ve kulle muhdesatin bid'ah ve kulle bid'atin dalala Şimdi geçen ders biz imanın şerif tanımını, tarifini yaptık. Dedik ki imanın karşılığı nedir? Kelime-i tevhid Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah. Budur. Bunu içeriğini işlesen sen iman etmiş olursun. Bunu da alimler ne demişler? İman anlamı geliyor. Kalpten itikat, dilden nutk etmek, söylemek, eee fiilden amele dökmektir. Bunları da açıklamak için şimdi selef-i salihin'in ibaresi dilin, kalbin, E pardon, kalbin dili lisanın dili, kalbin ameli azaların amelidir. Şimdi kalbin dili dedik ki onu itikad etmesidir, tasdik etmesidir, ikrar etmesidir. Dilin söylemesi, kavli nedir? O da ikrar edip ona bağlanması lazım. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abdu ve rasulullah bunun içini cereyini yapmasıdır. Bunu da açmuladık. Şimdi kaldı ikinci şıkta eee işleyeceğiz inşallah. Şurada amel kalbin ameliyle azaların, dilin, vazaların amelleri nelerdir? Evet. Kalbin ameli. Kalbin niyeti, teslimiyeti, ihlası, boyun eğmesi, itaatı, bağlanması, Allah'a yönelmesi Ona tevekkül etmesi, ona ümit beslemesi, ondan korkması, ona saygı göstermesi, onu sevmesi ve ondan istemesidir. Evet. Eee şimdi kalbin hatırlarsınız bir önceki şeyde kalbin dili nedir dedi? Kavli nedir? Kalp nasıl kavl eder? Kalp ne söyler? Dedik tarifi nedir? Ona itikad eder hak bilir, itikad eder, tasdik eder, ikrar eder, iqan eder, inanır. Bu kalbin kavlidir. Ameli nedir? Ameli de niyetidir. Yani buna inandı, ikrar ettikten sonra kalp ne yapar? O işe niyet bağlar. Çözümlenir. Teslim olur. Kalp teslim olur. Şüphelerden arınır. Değil mi? Teslim olur. Allah'ın emirlerine, şahih şahadet-i encereine. İhlas ihlastan teslim olur sadece Allah rızası için teslim olur e izan ve huzu ve inkiyat ve iltizam ve ikbal ala ilallah taala ve tevekkül aleyh bunlar nedir hepsi yani kul bütün azab, bütün kalbin bütün bütünüyle Allahu Teala'ya dönüş yapar Allah-u Teala'den ister, Allah-u Teala'den korhar, Allah-u Teala'yı sever, Allah-u Teala'yı tahzim eder. Bunların hepsi nedir? Kalbin amelidir. Kalp amel yapar. Yani sevgi neyden olur? Sevgi ne gözden olur, ne dilden olur. Asıl sevgi ne dedir? Kalptendir. Tevekkül kalptendir. Bunların hepsi kalbin amelidir. Bunları işler. Burada iki ayet bir halis var getirmişiz. Bu meseleyle ilgili. Birinci... Ayet. Allah Teala şöyle buyurdu. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Evet. Allah Teala diyor ki: "Ve la tatrudul tatrudillezine yad'un rabbahum bil ghadati vel ashi. Yuridun vecah." Bu sabah akşam Kim bu ehl-i suffa içi iniyor? iniyor? Hayır, ehl-i suffa hakkında. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem camisinde ehl-i suffa fakir sahabalar, evleri yok, yani çok fakirler camide kalırlar. Diyor, onlardan onlar, onların sifatları nedir? Yed'u'na Rabbahum. Allah, Rabbilerini ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. İstiyorlar. Bil gadati vel aşi yuriduna vajhah. Ne ile olur irade? He? Kalpten olur. Sen Allah'ın ne ile istersin? Kalbinle istersin. Kalpten Allah'a yönelirsin. Bu ayete delildir neye? Kalp ameline. Yuriduna veceh. Allah'ının yüzünü istiyorlar. Yüzü hürmetini istiyorlar. Ha tabii Allah Allahu Teala'nın kendisini istiyorlar. Rızasını istiyorlar. Bu nedir? Kalpten istenilendir bu mesele.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 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Kimseden bir şey istemez. Anlatabildim mi? وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بِا اِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى Yani bir eylik yapıyorsa hiç kimseden karşılığını beklemez. Ne ister? اِلَّا بِتِغَاءَ Allah rızasını ister. وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى Yüce yüzünü, zatını, sıfatını, azametini nezer onun razılığını iste. Vela sovfa razı. O da ne olur? Yani sovfa razı. O da razı olur. Neden? Allah'ı bunun Allah, ı, Allah, ı, Allah Teala buna verdiği mükafatten. Ne kadar bir nimetdir. Allahu Teala senin adınla konuşuyor. Evet. O zaman nedir bu? Burada delil nedir? Allah-u Teala'nın rızasını istemek. Bu rıza istemek nedir? Rıza istemek kalp amelidir. Evet. Hadiste ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey diliyle iman edip de kalbiyle iman etmeyenler topluluğu. Evet. Evet. Ya maşşara man âmana bi lisanihi ve lem yadkhulil imanu qalbih e ay dilleriyle iman eden ay dilleriyle iman eden yani iman iddiayla olmuyor ben müminim ben iman etmişim ben en iyi adamım ben en iyi takvaliyim ben en iyi bu olmaz mı da dilden değil İmanın yeri nerededir? İmanı nedir? Kalptedir. İmanın asıl yeri kalptedir. Kalb ne yapar? Emreder dile. İkrar eder. Kalb ne yapar? Dile emrettiği gibi azalara emreder ne yapar? Uygular. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bedende bir parça et var. O düzeldi, salih oldu. Bütün beden, bütün azarlar salih oldu. Alimler diyorlar aynen kral diyor. Kral, bir toplumun kralı, başı düzelse bütün toplum düzelir. Bir kumanda düzelse bütün ordu düzelir. Ha tabi değil mi? Ondan dolayı iman kalptedir. Onun için diyor kalbinize iman girmemiş. Ne faydası var? Kalp iman dilden değil, kalptendir. Bular da hepsi delalalet edir ki iman nerededir? Kalptedir. İyi kalbin ameli kalbin ameli nedir? Dedik teslim olup ihlastan Allahu Teala'ya yönelmek. Tevekküldür, sevgidir, bunlar hepsi kalbine emanettir. Onun için kalbin emeli olmasa azalar onu tasdik edemez. Tersi olur mu? Evet olur. Ağza dil söylüyor ama kalpte iman yoktur. Bunun adı nedir terimde? Münafık. Münafıktır. Münafık nedir? Kalbi iman etmemiş ama gösterişten İslam'a. Nifak da ne zaman çıktı? Medine toplumunda. Müslümanlar kuvvetli oldu. Parantez arasında her zaman Müslümanlar kuvvetli olsa, güçlü olsa, hakim olsalar bir tabaka çıkar ortaya. O da münafıklar tabaka tabakasıdır. Ama Müslümanlar baskaltındaysa münafık tabakası yok olur. Müslümanlar her zaman toplumda zayıf olsa münafık tabakası kalmaz. Çünkü münafıklar her zaman güçlü taraftaydılar. Müslümanlar Müslümanlar bir toplumda güçlü olsalar nifak toplumu çıkar ortaya. Musulman değiller ama musulman olayıp kendi çıkarlarını kendilerini musulman gösterip kendi çıkarlarını yürütürler. Bu da nifak toplumudur. Neden bunu açıklıyoruz? Çünkü bu nifak münafık insanın imanı kalpte yoktur, ameli yoktur. Kalp ameli yoktur. Onun için o mümin değil, münafıktır. Mümin olmak için onun için bazı insanlar diyorlar ben musulmanım iman ediyorum Allah-u Teala'ya ama İslam'ın şertlerini bile yerine getirmiyor. Beş şerti. Çi olmasa olmazdı. Nasıl yerine getirmiyorsun onu? He? O zaman demek ki senin kalbinde iman yoktur. Allah kurusun münafıklara benzemişsin. Evet. Bu da böyle. Şimdi çinci şık nedir? Dilin ve organların ameli. Heh. Şimdi çi de ne? Burada şey var. Bir dil ameli yapar. Bir de Organlar amel yapar. Dil nasıl amel yapar dedik? Şöyle şahadeti ikrar eder. Dil dilin dilin eee kavli nedir dedik? Şahadeti söyler, ikrar eder. Ameli nedir? Ona bakacağız. Bir de nedir? Azaların amelleri. Dilin haricindeki el, ayak, bedendeçi olduğu beden yüz ifadesi bunlar hepsi azadırlar kulak, göz bunlar azatdir. Bunlar nasıl amel yapacaklar? Kalbi nasıl tercüme olurlar dışarıya? Bunları göreceğiz şimdi. Evet. Emredilen şeyleri ve vacipleri yapmak, yasaklanan şeyleri ve haramları terk etmektir. Evet. Şimdi dilden bütün organlar. Burada dilini niye ayırdın? Dil de organ olabilir diyebilirsin. Bilfil dil de organdır ama dil müstakil bir şeydir. Çünkü tek başına bir şeydir. eee bir ekiptir tek başına. Nasıl kalp tek başına? Dil de tek başına, diğer organlar da tek başına. Çünkü dilden ifade edebiliyorsun. Nasıl kalpten ifade ediyorsun? Ama kalbine kimse göremez. Allahu Teala'dan başka kalbini kimse muttali olamaz. Ama diline dilin seni kalbinin tercümanıdır. Diğer ağızlar da kalbinde çünkü diğer azaları hepsini üst üste koysan eee an der dilin ifadesi gibi olmaz. Dil tek başınadır. Dil her şeyi söyler. Adam var bütün niyeti felstir sadece dili konuşur. Oradan o adam anlayabilirsin fiçiğinde ne var? Kalbinde ne var? Onun için dil önemli meseledir. Onun için itikad ne dediler? Kaliptedir, dildedir, diğer azalarda dediler. Üçe bölmüşler. Diğer azaları hepsini yapsan Ancak ifade edebilir seni. Ama dil teç başına ifade edebilir seni. Kalp de seninle Allah'ın arasındadır bu. Kimse muttali değil ona. Sadece Allah-u Teala. Şimdi dilinle, dilin ameliyle, o bütün azaların amelleri nedir? Allah'ın emrettiği vacibler ve mendübler. Vacib o sünnetler. Ve haram ve nehy olunundan uzak durmaktır. Bunları yerine getirirse dil vazalara o zaman dilden azaların ameli budur. Yani iyi kalbindeki imanları şimdi emirler nehyler kalbe ona ilanıyor. Azalara dile tercüme ediyor, dile ikrar ediyor. Evet diyor dil diyor ki bu haramdır, bu halaldır. Bunu anladık. Azalar el, ayak, göz, kulak nasıl tercüme ediyor? Göz harama bakmıyordur. Allah ya sağlamış. Kulak müzik dinlemiyor bu haramdır. Allah ya sağlamış. Gıybet dinlemiyor bu haramdır. Allah ya sağlamış. Ayağınla kötü yere gitmiyorsun, diyorsun burada yürümek haramdır. Elinle çalmıyorsun, zulmetmiyorsun. Bular hepsi neydir? Kalbin tercümesidir. Bular emirlerdir. Şimdi bunları teker teker açığlayacağız. Daha anlaşılsın. Açıklamak için ikiye böleceğiz. Dilin amelleri, organların amelleri Önce dilin amelleri nelerdir? Dilin ameli bunlar ancak dil ile yapılan amellerdir. Kur'an okumak ve tesbih, hamd, kelime-i tevhid, tekbir, dua ve istiğfar cinsinden diğer zikirler, Allah'a davet, insanlara iyiliği öğretmek ve dil ile eda edilen diğer ameller. Bütün bunlar immandandır. Evet. Allah Teala şöyle buyurdu. Allah'ın kitabını okuyanlar namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar zarar etmeyecek bir ticareti umarlar ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin evet şimdi dil neyle amel eder dilin emeli odur ki dilin hariciyle olmayan amellerdir sadece dil yapabilir azalar yapsa zaten azaların amel olur kalbin ameli de bellidir dedik dilin emeli nedir sadece dilden olacak şeylerdir Kur'an-ı Kerim'i okumak sadece dilden olur başka yerden okuyamazsın kalbinden Kur'an okuyamazsın onun için namazda, namazda ağzını çabalatmak şartı var sen namazda elhamdünü kalbinden okusan o namazın geçersiz sayılır namazda bir surayı okusan yani Sübhane Rabbi El Azim desen dilini çabalatmadan o namaz batıldır Cera dilini oynatacaksın. Yani kendin duyduğu Hacer dilini ağzın çabalaması şartı var. Onun için dilin dilin dilin yapmadığı, yapamadığı şeyler dilin amelleridir. O da nedir? Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an neyle okunur? Dilden okunur. Dilden okursun. Bu dilin amelidir. Dil amel yapıyor. Bu nedir? Allah'ın emrettiği. Ama şarkı çalırsan ne olur? Müzik çalk mü şarkı desem müzikli ne olur? Bu Allah'ın haramlarıdır. Ben gıybet yapmıyorum. Kendimi tuttum ama gıybet etsem orada beni hatlar. Sevmediğim adamın bir teni de mesela ama ben yapmıyorum. Dilimi tuttum. Burada nedir? Dilim amel yaptı. Durdu. Nasıl Kur'an okudu, ecri yaptı. Durdu dilim, durdu. Gıybet yapmadım. Nemime yapmadım. Bu da emirlere uyup yaşaqlardan uzak durmaktır. Diğer zikirler, sabah akşam tesbih, tahlil, tekbir. Bunları neyden olur? Dilden. Sabah akşam zikirleri. İhlas, muavvizat, felak'a sokmak. Bunlar neyden olur? Dilden. Sabah akşam zikirleri. Tahlil, Subhanallah. He? La ilahe illallah. Bu zikirler hepsi neyden olur? Dilden olur. Dua neyden olur? Dilden. Hiç kalbinle dua yapabilir misin? Yaparsın. Kalbinle umut edersin ama dile dökmen lazım. Bunun adabı budur. Kalbinle dua edebilirsin. Kalbinden geçiriyorsun bir şey ama dile dökmen lazım. Duanın şertlerinden, dilden olması lazım. Dilin en azından oynaması lazım. Ya Rabbi beni muvfak et. Ya Rabbi bana doğru yolu göster. Bunu kalbinle sormak. Kalbinden hatıra olarak geçebilir ama dile dökmedikse o da olmaz. Anlatabildim mi? O kalp amelidir. İstiyor kalbin ama dilden olması lazım. Dua dilden olacak. Ondan sonra istiğfar. Estağfurullah, estağfurullah, etûbü ileyh. Hı? Tövbe, istiğfar bunlar nereden olur? Dilden olur. Kalpten niyetlenirsin ama dile dökmen lazım. Dile dökmesen İstihbarın kabul olmaz Allah-u Teala yanında. Nasıl namazda dilini oynatmasan namazın kabul olmaz. Duada nasıl dilinle oynatmasan sadece kalbinde bu olmaz. Dua etmiş olamazsın. Dil amelidir bu. İnsanlarda insanları davet etmek İslamiyet'e dilinle davet yapmak bu dilin amelidir, güzel amelidir. İnsanlara iyi emretmek, kötüleri nehyetmek dilin amelidir. İnsanlara ders yapıp İlim öğretmek bu nedir? Dilin amelleridir. Bir çocuğu, bir insanı tuttun, nasihat ettin, dilin amelidir bu. Ayrıca dilini gıybetten, şarkıdan, nemimeden, kötü laftan, pis, Müslümana yakışmayan şakalardan dilini tutsan nedir bu? Dil amelin güzel şekilde yapmıştır mı anlamı geliyor. Bu da dilin amelidir. Vesaire dilden olan bütün ameller immandandır. Evet. Allah Teala ne diyor? İnnellezine yetune kitaballah'ı. Allah'ın kitabını tilavet edenler, okuyanlar. Burada ne yaptı Allah Teala? İfrah ediyor okumayı. Burada iqra şey dili amelin iqra diyor. Ve kamus salata burada azalarının ameti. Ve enfakumin ma razaknahum. Verdiğimiz rızıkta infak ettiler. Bu da azalardandır. Sirren ve alaniyeten. Burada kalp amelidir. Vaksir gizli kimse görmesin ve alaniye aşkar yerine göre yar cuneticaratan lan tabu. Öyle bir ticarettir kimiyle ticaret ediyorsun sen ortanın çim çimiyle alışveriş ediyorsun halktan. Ama burada ticaret kimiyle endir? Allahu Teala ile ziyan olmayan bir ticaret. Ya Allahu Teala ile alışveriş yapıyorsun. Nereye bu? ticaretlerin en kazancıdır. Evet diğer ayetler ne diyor? Ya eyelledine amenu. Ey iman edenler, zikrullah'ı zikran kesira. Allahu Teala çok çok zikir yap. Neyle olur zikir? He? Dilden. Dilden olur. Zikri kalpten yap olmazsın. Dilden yapacaksın. Bu dil amelleridir. Ve shayla buna benzer bütün ameller nedir? dilden ameller. 2. şık nedir bunda? Ağızların, insanın diğer ağızlar nedir? Kulak, göz, eee, el, ayak bütün organlar bunlar ağızdır. Bunlar nasıl olur? Bunlar ameli nasıldır? Organların ameli. Mesela namaz kıyam Rükû, secde, oruç, sadakalar, Allah yolunda yürümek, mescitlere gitmek, hac ve Allah yolunda cihat, iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek ve imanın şubelerinden diğer ameller organların amelidir. Evet. Şimdi burada organların çok amelleri var. Çok amelleri var. Nedir? Burada bir kısmını verdim. Mesela namaz kılmak. 5 vakit namaz kılıyoruz. Bu namaz neyle olur? Organlanır. Ayakta duracaksın, elini kaldıracaksın, elini bağlayacaksın, rükûya gideceksin, kaçacaksın, bakını selam vereceksin. Bunlar nedir? Hepsi organlardır. Bu nedir? Ameldir. Bu nedir? İmandandır. Anlatabildim mi? Kalbin namazı kabul ediyor, dilin de diyor evet namaz var. Şarttır Müslüman böyle böyle kılması lazım. Ama organların diyor ya kusura bakma. Evet, ben de size katılıyorum ama kılmıyorum. Kahhim iddia etmiyorum. Bunun imanlı olur, olmaz. Yan budur üçünü bir arada yapacak. Yan budu iman yoktur. Ehl-i sünnetlere. Kabul olmaz. Anlatabildim mi? Çünkü bu üçü birbirinden ayrılmaz. Sonra ruku, secde, oruç oluyorsun. Oruç nereden olur? Organlardan nereden oluyor? O burada orucun neyle oluyor? Abdul Kadir oruç. Organlarımızla oruç. Neyden oluyor? Ağzını tutuyorsun. Ağzını tutuyorsun. Ağzını tutuyorsun. Nefis hayrı meselidir. Nefis kalp amelidir. Nefsini tutmak evet kalp amelidir. Ama sen neyi tutuyorsun? Ağzını tutuyorsun. Yemek girmiyor. Ağız nedir? Organdır. Tutuyorsun onu yemek girmesin içeri. Su girmesin içeriye. He? Bu nedir? Ameldir. Sonra ne yapıyorsun? Sadaka. Sadaka neyle verilir? Elle. Elle verilir. Malını çıkartıyorsun elden veriyorsun. E ilgili sen niye malını çıkartıyorsun? Kalbim inanıyor buna. Kalbin emrediyor sana elini uzat cebine bu fakire bu kadar para ver. Bunun karşılığı Allah'ın rızası var. Ama kalbin demese sana versen ne olur? Munafık olursun. O zaman imanın olmaz. Nasıl imanın munafık? Munafıkın imanı niye kabul ediyoruz? Niye diğer tarafa? Kalbin inanıyor ama amel etmiyorum onu kabul etmiyoruz. Onu da imandan sayıyoruz. Bak işte çetrefil buradadır. Hata buradadır. Münafığın nifakını kabul ediyoruz. Çünkü eee kalp imanı tercih ediyor ama onun için ehli sünnet diyor ki bu üçü birbirinden ayrılmaz. Üçü yek paradır. Üçte, üçü de şeyin altına giriyor. Tanımın için dolduruyor. Allah'ın yolunda bütün gitmen, çaba göstermen nedir? Bu da eee ameldir. Camiye faktin gittin ayağınla ameldir. Hac yaptın ameldir organlarla. Cihad yaptın cihad amelin neydir? En zirvetidir. Cihad en önemli meseledir İslam'da. Neden olur? Çünkü cihad meşakkattir. Bir de ayrıca insanın canını koyuyorsun. Onun için demiş İslam'ın en zirvesindeki mekanı var cihadın. Namaz demiş dinin direğidir, cihat da en zirvesidir. Yani direği çeksen çadır ne olur? Düşer. Bina ne olur? Çöker. Namaz olmasa bina olmaz. Cihad da en zirvesidir İslam'ın. Zirvesini alaşmak istiyorsan cihada buyur. Onun için cihadı iptal edenler dini bitirmişler. Cihad yoktur diyenler onların dinleri gitmiş. Anlatabildim mi? Cihad nasla beraber Resulullah'tan gelen nasla beraber dinin zirvetidir. Ama cihadın da fıkhı var, mekanı var, zamanı var. Onlara da her şeye itibar etmek lazım. Yok bir de aklına geldi ben cihad ediyorum. Alsın silahını haline gitsin, sokakta insanları öldürsün. Öyle de değil. Cihadın adabı uslubu ile Gelmektir. Cihad da cihattaçı kısmıdır biliyorsunuz. Maalesef bazı akılcılar yani hoş görü yayanlar cihadın bir birinci kısmını iptal ediyorlar. Cihad eee cihat yani İslam'ı yaymak ciadı var. Bir de tefvizci. Cihad e, difa olur. Savunma cihadı var. Yani ben evimde oturmuşum, ülkemde oturmuşum. Düşman sal dedi bana. Mecburuz burada. Ama bir de cihat var cihat için fetihler için İslam'ı yaymak için bu cihadın hükmü ayrıdır, difan hükmü ayrıdır. Bunların hepsinin fıkhi var. Anladın mı? E cihat çeşit çeşittir. Hepsini birden inanacaksın, bunun amel edeceksin. Cihadta amel en cel ve tedir. Çünkü bedenle oluyor. Evet. Daha bedenle neler olur? Emr bil maruf ve nehy an'il münker marufu emredip münkerden kötülükten nehyetmek ne ile olur bu elden olur gözden olur kulaktan olur ayaktan olur dilden olur bunlar hepsi ahzalardır ve muna benzer bütün imanın şubeleri imanın kaç şubesi var yetmiş küsur, yetmiş küsur. kim diyor bunu nereden çıkarttınız hadiste, hadiste geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor iman yetmiş kusur bazı rivayette atmış kusur Nedir bu? Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem En zirveti la ilahe illallah demektir. En küçüğü de, en zayıfı de nedir? En azı? Yerden bir aziyeti kaldırmak. Yani Musulmanlara bir taş, yolda bir şey, Musulmanlara aziyet verirse onu çekmek nedir? O da imandandır. Demek ki iman derece derecedir. Bütün ameller nedir? İmandandır. Olmasa olmazdır. Amelsiz iman olmaz. Ben sabaha kadar diyeyim evet ben namaza inanıyorum, zekata inanıyorum, dilimle değil karar ediyorum, bunun dersini de veriyorum. Kitabını da yazıyorum ama ben kendim yapmıyorum. Ne biçim Musulmanlı olur. Olmaz. Bu üçü bir arada olmayınca iman olmaz. Evet şimdi bunun hakkında bir üç tane ayet var. Onları da okuyalım. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler rükû edin, secde edin. Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Ey iman edenler. Bak ayet neyle başlıyor? Ey iman edenler. O zaman ben iman etmemişim. O zaman seni şümletmiyor bu ayeti. Kim iman etmişse o diyen evet ya Rabbi. İman etmeni ilgilendirmiyor. İman etmeni ilgilendirmiyor. Yani ben çağırdım size ey meselen bu evin ehl-i beyti. Siz karışmazsınız ehl-i beyti cevap verir buna. Evet diyelim buyurun. Tamam mı kapı çaldı biz mi kapıya bakarız? Hayır. Kapı çalmak nedir adette orifte? Yani ehl-i beyti bir tane çağırıyor. Bu ev sahibini çağırıyor. Allah Teala diyor ey iman edenler. Demiyor ey insanlar bazen ey insanlar diyor. Ha? Bazen ey adam oğulları diyor. Ama burda ne diyor? Ey iman edenler. Yani iman etmişsiniz. Evet. Biz iman ettik ya Rabbi. Bizden ne istiyorsun? Diyor ki. Buyurun. <gülüyor> Irka'u. Ey iman edenler. Irka'u. <gülüyor> Vesjudu. Ruku yapın, sucde yapın. Yani ibadete kinayettir. Namaz. Ha? Namaz ibadete İslam'da ibadetin kinayetidir. Namaz kılın. Ve abudu rabbu Bakın. Allah Rabb'inize ibadet yapın. İbadetin nedir ibadet? İbadetin şekli çoktur. Allah Teala bir sürü ibadet var. Hepsini yapın diyor. Bunlar neyden yapılıyor? Organlarla. Namaz namaz hem kalpten niyetle yapılıyor, hem organlarla yapılıyor, hem dille yapılıyor. Bütün ibadetler. Bazıları dilden yapılır, bazıları ama hepsini yapın. Ve ibadet yapın. Ve'l hayra Hayır yap. Hayır neyle yapılır? Dilden yapılır. Emel organları yapılır. La'allakum ne? Tufliha. La'allakum luga'l-arabiyede, Arapçada kesin. Anlatabildim mi? La'allakum yani bunları yapsanız kesin siz ne olursunuz? İflah olursunuz. İflah nedir? Kurtulursunuz. İflah nedir? Embu iflah nedir kıyamet ta? Hayır. Cennette cilveden önce ıfsirat var. Cehennem var. Ve zuh fa men zuhziha anin nar, fekad fa faza fawzan. Hadi. Ha? Cehennemden kaydı. Cehennemden kaydayan kurtardın sabit yere bastın sen kurtarmışsın. O o zaman nereye gideceksin? Çünkü ahirette üçüncü yer yoktur. Yen cehennem var, yen cennet var. Arada bir şey diye bir şey yoktur. 3. yeri yoktur. Ha ben aradayım. Ben 3. kısmım yoktur. Onun için kurtarırsınız. Neleri yaparsanız ey iman edenler bunları. Eydir ben ya Rabbi bunları tamam inanıyorum, yapacağım. Dilimden di kara diyorum ama amele dökmüyorum. Mümin olur muyum? Hafa çok ay. Şöyle ne diyor? "Vecahidu fillahi hakka cihaadi." Allah'ın yolunda hakikile cihat yapın. Cihad ne den olur? Kalpten olur. Dilden olur, fiilden olur. He? Kalpten nasıl cihat olur? Allah yolunda Allah'ın bütün şeylerine sabretmek. Eee haramlara. haramlara. Bu cihattır kalpten. Nefisle cihattır. Cihad dediğin mücadele yapıyorsun. Çaba göster yüzünde oldu. İnsanın en büyük uğraştıran Hayatında nedir? Müşkületi nedir? Nefistir. Nefis senin karşına koyulmuş. 24 saat baş başa kavga olmasan nefisle, nefis seni alır götürür. Her zaman uyanık olacaksın nefsin karşısında. Her zaman elin tetikte olacak nefse karşı. Çünkü nefis bizim gizli düşmanımızdır. Şeytanın en büyük silahıdır. En büyük düşmanınızın en büyük silahı nedir? Nefistir. Biz her zaman nefsimizle mücadele yapacağız. Mucadele nedir? Cihattir. Cihad nedir? Çaba göstermek. Cihadın en zirveti nedir? Dedik, duşmanla savaşmak. Savaşmak nasıl olur? Savaşmak çaba göstermenin zirvetiyle dolanır. Şimdi kavga yapıyorsun. Neyle yapıyorsun? Elin, ayağınla kavga yapıyorsun. En büyük çabayı gösteriyorsun. E cihad nedir? En büyük çabadır. Elin, ayağın, beynin, fikrin, kalbin, dilin hepsi kitlenir neye? Düşmanı nasıl yok edeceksin? Onun için İslam'ın neydi? Zirvatesidir cihat. Cihad en üst mertebedir. Cihad nedir? En üst mertebedir. Evet, ondan dolayı ondan dolayı eee bunlar neyle olur? Amelden olur. Diğer ayet: Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa Selametle derler. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Evet. Ve evet. ibadur rahmani. Bak burada da burada da ne diyor? Rahman'ın neyi? Has kulları. Has kulları. Rahman. Rahman nedir? Allah'ın en sevdiği kullarından birisidir. Kendi en sevdiği adına nispet ettiği kullarını. Demek ki bu kullar özeldir. Bu özel kulların da özel sıfatları var. He? Her şey bu sıfatın altına içini dolduramaz. Şartı var bunun da. Nedir bu da? Ve ibadur rahmani yemşuna Ha, el-lezina yamshuna alal ardi haunan. Onlardır ki yerde yürürken ne yer, nasıl yürürler? Ağırbaşlı. Ağırbaşlı, mütevazi. Zengin olsunlar, fakir olsunlar, ilimli olsunlar, ilimsiz olsunlar. Ne olurlarsa olsunlar o sağlıklı olsun, hasta olsun mütevazi yer. Mütevazi nedir? Yani Allah'ın karşısında Allah'ın karşısında kulluğunu bilen kuldür. Anlatabildim mi? Hevnen Tevazi ağır başlı yürür. Ve izâ khâtabahumul cahilûne qâlu selâme Cahiller olardan muhatebe yapsalar, bir laf söyleseler, bir sataşma yapsalar, yem yani bir tartışma olsa, yem yani bir lauballik olsa, Ne ne diyerler? Selama. Hiç o o, o cahillerin karşılıklarını şeyle vermezler. Eee kötülükle olaya çıkartmazlar. Selametle geçirirler. Veladine yabituna onlar da ki li rabbihim succadan ve kıyama Tabii bir sürü de var bu İbadurrahman'ın. Vahiy devam ediyor tabii. Vahiy nerededir? Furkan. 63'ten ta 70'lere kadar devam eder. 71-72'ye kadar. Furkan ayeti. Bunlar hepsi sıfatlarını sayıyor Allah Teala. Onlar da ki diyor yebitun li rabbihim succadan ve kıyama. Gece gündüz Allahu Teala'ya secut ve kıyamda bulunuyorlar. Yani ibadetin bütün türleriyle yapıyorlar. Bunlar Allah'ın neydir dedik? has kullarıdır. Onun için has kulu mümin olmak için bu kellemelerin, bu terimlerin içini doldurmamız lazım. Bunların da içi nasıl dolar? Amelle dolar. Amel en önemli bir meseledir iman meselesinde. Amel onun için selef-i salihin amele çok önem vermiş. Ehli bid'at ameli çiğkmiş. Kendisi de kurtarmış, rahat olmuş kendisine göre. Ne olmuş? Bütün ehli zalalete, ehli bid'ate, ehli fısk'a kafiy açmışlar. Evet, bir ayete de bakalım ondan sonra. Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üslendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı. O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele. Evet bu da Tevbe suresi 111 112. ayet. İnna Allah hasara minel mu'minin enfusuhum ve amwaluhum bi an lehumul cennet. Allahu Teala müminlerden he? Ne aldı? Nefislerini ve amallerini satın aldı. Karşılığında ne verdi? Cennet. Cenneti verdi. Yani bazı yerde Allah yakrizullah ve men yakrizullah kardan hasene. Allah Teala'ye ne? Kim güzel borç verir. Bir borç veriyorsa, ödünç borç veriyorsa Allah Teala onun karşılığını verir ona. Şefaatinin cennet verir. Allah Teala müminlere dedi bak ben sizi cennete bırakacağım. Bu cennet tevasüfları bu budur. Sizin peygamber de geldi cenneti gördü size anlattı Adan Ze'e. Anlatabildim mi? Bu cenneti bir görmüş gibi sahabe kokusu. Sahabe diyorlar ya Resulullah senin yanında olan cennetin kokusu bile burnumuza geliyor. Ki Resulullah öyle bahsediyor cennetten. Diyor ki kadınlarının bir tane bir saç sarının teli gelse bu dünyayı işe eder. E bir bir bir tanecik üzümlerden bir tanecik gelse bura insanoğlu öyle doyar bu kadar yer doyar bu kadar tatlıdır bu kadar hepsini anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koksu burnu burnumu, sahabenin burnunda manzarası sahabenin gözünün önünde cennetin sesi kulaklarında he? bu cennete inandıkları cennete Allah-u Teala diyor ben size bunu vereceğim karşılığında beni ne verin nefsinizi ve malınızı Allah-u Teala nefsimize ve malımıza ihtiyacı var mı Haşa hocam. Allah-u Teala ne diyor? Kurbanlarınızın eti, kemiği, kanı Allah'a ulaşmaz. Bunu siz yersiniz, fakir fukaraya verirsiniz. Ama neyi ben Allah-u Teala'ya ulaşır? Takvası. Niyet. Allah için o ulaşır. Allah da bundan ne verir size? Karşılığın cennet verir size. Onun için Allah-u Teala diyor ben satın aldım müminlerden. Neyin? Nefislerini. Nefsini nerede vereceksin? Allah yolunda cihad ediceksin. Malı nerede vereceksin? Sadaka vereceksin. Sadakanın da farzi var, zekattır. Sünneti var, tasadduktır. Anlatabildim mi? Sonra ayete ne diyor? Olar ki kabul ettiler bağış verişi. Olar ki kabul ettiler yuqatilune fi sebilillah. Allah yolunda cihat ederler. Fital ederler, savaş ederler. Feya fe yektilune ve yuktelun Öldürürler ve öllürler. Şimdi Allah-u Teala ne yaptı? Müminlerle ticaret yaptı. Aldı. Nefislerini, mallarını ne verdi? Olara cenneti verdi. Sonra diyor ki bunlar Allah yolunda ölürler ve öldürürler. Öldürsen zaten şehitsin. Allah yolunda. Ö ölsen şehitsin. Öldürsen de mücbevü mücahitsin. Testere gibi. Çalışıyorsun ki terefli. Elhamdülillah. Bu da nedir? Nimettir. Allah-u Teala diyor ki وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا Allah-u Teala hak etmiş bu vaadi vermiş ve men avfa min Allahi ve men avfa bi ahdihi min Allah Allah'tan daha ahidrin yerine getiren var mı? Allah-u Teala den haşa ve kefa Allah-u Teala mutlak şekilde ahde vefa var onda her sıfatı mutlaktır Allah-u Teala'nın kulun nedir? Cüzgüdür o zaman Dür bu haddi verdim. Bunu sadece Kur'an'da değil, Dür Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da da bunu vermişim ben. Ha? Ne vermişim? Benim yolumda malını, canını koyan karşılığı cennettir. Feştebşuru alın size müjdeniz Rabbil Alemin diyor. Bi bey'ukum bu satışınızla alın müjdenizi. Bu yaptığınız satışın müjdesi En de 3 kazanstır diyor. O da nedir? Cehennemden ayağını kayar cennete girersin. Cehennemden kaydın otomatik sen cennettesin. Havalallah. O bir tarafta. Sonra ne diyor? Ayet burada bitmiyor. Hatta ibun sıfatlar veriyor. Kimin sıfatlarını? Şimdi ayetin en sonunda diyor. Hatta ibun. Taibler nedir? Yani tövbe edenler. Kim tövbe eder? He? Kim tövbe eder? Mümin insan tövbe eder. Eydim ama mümin oldum diye tövbe edeyim daha. Çünkü insan oğlu hata yapar. İnsanın bu mayasında var. Babamız bile yaptı bu hatayı cennette. Allah Teala dedi ağaçtan yeme unuttu. Şeytan nefis gaflete geldi unutkanlıktan dolayı yaptı ondan sonra eyvah dedi. 13 diyor Allah Teala fezekir feinne zikraten feanmu min. Heza mı hatırlatmakta fayda var. Mümin olan hatırlatmayı eğer ben mümin oldum desin bitti. Benden kalem kalktı. Ben ermiş oldum. O zaman ne olur? Olmaz. Bu insanoğlu bu insan oğlunun bu, bu, bu derece bu seviye derece yoktur insanoğlunda. Ne kadar ehli takva olsan kalem senin üzerinden kalkmıyor. Melek olamaz. Onun için alimler melekle insanı tar tartırsalar racih olan görüş insan mümin salih insan melekten daha Allah Teala yanında şeydir. Çünkü melek istese de günah işleyemez. Yapısı nedir? Böyle yapılmış itaatle. Ama insan oğlunun seçimi var. Seçimi olan zorlanır. Taibun tövbe edenler. Neden tövbe ederler? Günah işlerler tövbe ederler. İslam'da en yüce toplum hangi toplumudur? Sahabe. Sahabe toplumuydu. Kimin talebesiydiler Resullullah'ın? Allah onları övdü, bir sürü ayetlerde övdüğü olanın müjdeleri var cennetlerde, cennetten müjdelemişler birinci tabakadırlar cennette. Ama onlar da hata yaptılar. Değil mi? Hata yaptılar. Biz hatasız bir toplum. Mümin istesek ne yaparız? Yanlış yaparız. Onun için biz hatasız kul olmaz demişler ya. Hatasız kul olmaz. Kul dedim hata yapacak. Ama hata yaparken ne olur? Khayrul hattain et-Tawwabun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Kul ibni Adem hata. Bütün adam oğlu hata yapar. Ama khayrul hattain et-Tawwab. En hayırları da hata yapanların, adam oğullarının mutlak kimdir? Hata yapıp tövbe eden. Seni ne bırakır tevbe etmek? İmanın tekli yürseni, imanın gönder yürseni hata yapmaya. Onun için teibun nedir? Tevbe edenler, müminlerin sıfatıdır. Tevbe neyden olur? Kalpten olur. Tevbe kalptedir. Dilden ikrar edebilirsin onu, amelden de ispat edersin onu. Ama kalpte başlar toba. Dilden nasıl yaparsın? İstakfirullah, tevbe yarabbi dersin. Amelden nasıldır? Yaptığın cünahı. Azalarla yapıyorsan yapmazsın. Mesela ben bir kadına baktım. Bu bir günah. Bu bir zina. Kadına şehvetle baktım. O benim halalım değil. Şu sokaktan geçti bir kadına baktım. Aha bir de baktım, ceton düştü bende. Ben hata işlemişim. Bu bir günahtır. Ne yaparım? Nefsul levvame burada devreye girer. O kadar nefsul levvame Allah yanında yüksektir. Allah Teala diyor, "La oksun bu nefsul levvam." Yemin ediyor levm eder beni nefsin. Ne yaptın sen ya Abdullah diyersene. Hey Allah'ın kulu ne yaptın sen? Cunah isledin. Ben ne yaparım? Aa dönerim. İsteghfirullah, isteghfirullah, tobe. Bir daha cözümle o kadına bakmam. İşte bu tobe dır. Cöz oradandır. Sonra ne diyor? El abidun. Abidler. Abid nedir? Her zaman ibadet eder. İbadetleri yerine getirir. İbadetleri mesleği gitmiş haline. Bunu görenden adamı, abidi gören ibadet hatırlarısın. İbadat ibadet derçen sana abid zanlanır gözün önünde. Abid ibadetle tanınır. Şahıstır. Anlatabildim mi? Nasıl evliyaullahları, salihleri görsen seni Allah'a ahireti hatırlatır. Aynen öyle. Sonra ne diyor bir sıfatlardan? Hanidun <gülüyor> Hamidun nedir? Hamdeden. Hamdederler. Sa'ihun. Nedir sa'ihun? Oruç tutan. Kiçen. Rakiun. Davamlı rüku'na mazdır. Sa'idun. Davamlı secdede. Amiruna bil ma'rufi ve'n nahuna al mukar. Her zaman eğilip, emredip kötülükten yasaklayanlar. Her zaman görürsün. Hayatı boyu iyice 24 saat hayatı evden çıkar, eve girer, evundandır. Dili durmaz, eli durmaz, gözü durmaz. Ne eder? Aman ha bu doğru değil, bu doğrudur. Bu gerçek değil, bu gerçektir. Ya İslam'ı emreder, yasaktan nehy eder. Bu nedir? Emr bil ma'ruf ve enkar. Çok önemli meseledir ama bu ne olmuş bizim toplumda şu anda iptal olmuş maalesef. Emr bil ma'ruf ve nehy an'il münker o kadar önemlidir ki Birçok alim İslam'ın 6. şartı kabul etmiş onu. İslam'ın şartı 5'tir ya. 6. demişler. O kadar önemlidir bu İslam'ın 6. şartı dedi. Nedir? Emri bil maruf nehy bil münker. Emri bil maruf ve nehy anil münker. E biz hangisini yapıyoruz bunu? Sokakta geziyoruz 4 5 tane genç durmuş hata yapıyorlar. Önce gideriz bir selam veririz. Ya kardeşler ne yapıyorsunuz? Bak böyledir filandır ha? Adabıyla üslubuyla emir etmemiz lazım. Ya bene ne? E sen desem bana ne, ben desem bana ne? Aynen neye döneriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetti bizi? Gemi. Bir gemiye binmişiz. Üstteki lüks lüks tabakalardaki oturmuşlar, altdakiler gemiyi deliyorlar. Ya geldiler dediler altdakiler gemiyi deliyorlar. Ya bize ne ya? Biz üstteyiz. Lüks yaşıyoruz. Ama ne olur? Alttaki deldiftlerini de, aların ellerine vurmasan ne olur? Su, Su alır. Cemi çöker, üsttekiler, luks, mukus hepsi gider. Toplum da öyledir. Allah Teala diyor bir toplumu biz yok etmek istesek, amarna mutrafihâ. Mutraf insanlar. Mutraf nedir? Dönmüş şey. Abesle iştigal eden, hayvan gibi yaşayan insanlar. Nasıl he yani hayvan? Hayvan Allah Teala bazı ayette diyor onlardan daha iyidir. Çünkü hayvan kendi fıtratını tatbik ediyor. Ama insan kendi insanlığından çıksa, kendi görevini yapmasa hayvandan daha alçaktır Allah'a tarif. Belhum adallu. Hayvandan daha alçaktılar. Neden? Çünkü fıtratlarını değiştirdiler. Amarna <c> mutrafiha, mutraf insanlar, boş insanlar, abesle iştigal edenler eee sorumsuz, he? Fasık insanlara Allah Teala emrına mutrefiha fe feseku fiha fe demarna Ne yaptılar? Fe feseku. Fesuk nedir? Her şeyi tırından çıkardılar. Allah Teala bir toplum etse kötüleri ortaya çıkardı. Kötüler çıkarken de hak olur Allah'ın kavli. Ne de? İşte azap endir. Ondan dolayı ne diyor Allah Teala bular? Vel hafizuna li hududillah Allah'ın sınırlarına muhafaza edenler. Allah'ın sınırları nedir? Sınır nedir? Bir kralın sınırı nedir? Bir devletin sınırı nedir? Sınırı var. Yani bu devletin sınırı. Başka devlet, başka o yabancı insan giremez bu sınıra. Allah'ın sınırı nedir? Hudud-i şeriatı. Şeriatıdır. Emri nehridir. Hududullah nedir? Resulullah diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem her kralın bir sınırı var. Allah'ın çobanın da bir sınırı var. Burada yayar koyunu ama Allah'ın da sınırlarını aşmayın. Allah'ın sınırlarına makayet olan, aşmayan, hududunu sınırında duran kimlerdir? İşte sayıyor Allah-u Teala. Bu da bir sıfattır. Sonra ne diyor müjdeyi veriyor Allah-u Teala? Ve beşşiril mu'minin. Müminlere müjde verin. Bak müminlere müjde ver. Bu kadar sıfatlar şimdi müminlerin sıfatıymış. E şimdi sen nasıl iman etmiş olursun bu sıfatlar yoktur sende? Nasıl cennete girersin bu sıfatlar yoktur sende? İmkanı yoktur. Ondan dolayı bütün ayetleri Kur'an içerisinde tarasan he? İman amelsiz gelmemiş. Hep imandan amel eşitt gelmiş. Ellezine amenu ve amilissalihat. Hep iman ettiler ve salih amel işlediler. De. Hiç demedi iman ettikleriyle zenneti kazandılar. Demek ki iman teç başına yetmiyor. İmanı göstermek lazım. Evet. Şimdi özetce toparlayalım. Toparlayalım. Neyi toparlayalım? Ehl-i sünnetin yanında iman terimi bu üç meseleden mütekevvindir. Bunlar da nedir? İtikadul kalbi. Kalbin itikadı. İkraru'l-lisani dilin ikrar etmesi. Amalu'l-cevarihi bütün uzuvların organların ameli. Bu üçü bir araya geldi ne olur? İman olur. Evet ne diyor orada? İşte bütün bunlar şu 3 haslettir. Kalbin itikadı, dilin ikrarı ve organların ameli. Ehli sünnet ve'l-cemaate göre iman kavramı bu üç unsuru da içine alır. Kişi bunların hepsini yerine getirirse imanı sahittir ve mükemmeldir. Bunlardan ikisini yerine getirir. Birini bile yerine getirmezse imanı sahih olmaz. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet bunun üzerine icma etmişler. Şimdi biz bunu da okuruz. Kavullerini icmalerini de getiririz. Biz Ehl-i Sünnet derken bu terimin biz arkasındayız. Selamun Aleyküm. Evet. Şimdi bu Bu üç mesele bir araya geldi. İman meselesi Ehl-i Sünnete göre tamamlanmıştır. Bu üçü bir arada olması lazım. Kalp, itikad-ı kalp, kavl-u lisan ve amel-i cevârih. Bu üçü bir araya geldi iman tamamlanır. Bu üçünü birbirinden ayırdın iman olmaz. İçi dolmaz. İçisini getirdin, birini getirmediğin olmaz. Yerine göre münafık olursun. Yerine göre E, sapık olursun. Yerine göre amelin hebaen mensur olur. Boşuna çıkar. Olmaz. Ehl-i sünnet bunun üzerine icma etmiş. Biz önümüzdeki derslerde o icmayı da işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl ehl-i sünnet icma etmiş bu konuda? Bütün kavullerini demiş, delilleriyle bunlar ortaya koyulur. Biz burada imanın ten, tan, tanımını yaptık. Ehl-i sünnete göre imanın tanımı Nedir? Kelime-i tevhid'i canlandırmaktır. Kelime-i tevhid nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedur Resulullah. Bunun bunun cereyi neyse bunun cereyi nedir? Onu işlememiz lazım. Bunu işledirçe biz imanımız tamamdır, doğrudur, sahihtir. Bu da nasıl işler? Bu da kalpten itikad edeceksin bunun gereklerini. İçini dilden ikrar edeceksin, amelden ortaya dökeceksin. Bu üçünü bir araya getirdin ne olur? İman olur. Bu üçünün birisini getirdin, ikisini getirdin, birini getirmedin olmaz. Üçü bir arada. Nasıl tencere üç taş üzerine durar? İman da bu üç mesele üzerinde ayakta durur. Nasıl İslam beş şert üzerine ayakta durar? İslam'ın şertleri kaçtır? Beştir. Beştir. Ben dördüne inanıyorum, birisine inanıyorum olur mu? Olmaz. Nasıl iman altı tiçme üzerine duruyor? Altı şerti var. Ben, sen birisine inanmasa ne olur? İşte şert nedir? Olmasa olmazdır. İmanın da olmasa olmazı nedir? Ha? Bu üç meseledir. Bu üçünü birbirinden alır. Başka diğer ehli bid'atler, diğer fırkalar taşları yerinden oynattılar. İstediler tencereyi bir taş üzerine oturttular. Evet dediler oturur. Bir taş üzerine oturttular ama ne oldu? Her şeyi bozdular. Bu sefer altından kahamadılar. Burdan yama yapıyorlar, tencere bu tarafa yamulur. Ordan ağırlık verirler, tencere bu tarafa. Her zaman sallanıyor. Onun için itikadları da sallanıyor. Ama ehli sünnet sabit. Resulullah'ın geldiği gibi sahabe toplumunun etba u tabiîn, tâbiîn, etba u tâbiîn dört imam, dört imamdan sonra bize gelen dimdik, sağlam yere ayak basıp o da sırat-ı müstakimdir. Kendimizi nerede görürüz? Eğer bu iman üzerinde inanırsak, amel etsek, gereğini yapsak nerede buluruz kendimizi? İnşallah cennette. Cennetin kapısında. Başka yol yoktur. Sirat mustakim bir yere çıkar. Ha? Nasıl eskiden dermişlerce bütün yollar Roma'ya götürür. Çünkü eskiden cedde diye bir şey yok ymış. Roma dünyanın başkentiymiş. Dünyanın da en büyük şehir Roma'ymış. Nerede yol gördün? O zaman da asfalt yokymış. Böyle at yolu, böyle yola biraz işte iz yapmış. Orada ot çıkmaz. Bu yoldur. Tamam mı? Orada bir yol gördün tut o yol seni cennete götür. Biz de sırat-ı mustakime mindik. Ayağımızı bastık, kendimizi cennette buluruz. İşte bu imanı anlamak da sırat-ı mustakimin birinci adımıdır. Birinci adımını ayağımızı bastık sırat-ı mustakım üzerine kendimizi cennette buluruz. Ondan dolayı iman meselesinin anlaması terim olarak çok önemli meseledir. Nasıl bina yaparken temel atıyorsun? temeldir. Temelden de önce bir meseledir terimle anlamak. Temelden önce yeri, binayı yapmadan önce istiflerler güzel düzenler, bir şap gibi bir şey atarlar. Onun üzerine tahta ağaçları kurarlar temel ağacını. İşte bu tanım da odur. Bu tanımı düzgün anlasak artık bundan sonra Allah'ın izniyle Sırat-ı Müstakim'den dünyanın en iyi edebiyatçısı gelse, en iyi tartışmacısı, en iyi delili sunan En eقل mantık yürütenceyse bizi sırat-ı müstakim üzerinden ayağımızı kaydırmaz. Ama biz bunu anlamadıkça ne yaparız? Her rüzgâr bizi kendi tarafına çeker. Aynen şeyin şey buğdayın şeyine ne diyorlar? Fidanına çıkıyor böyle. Başak. He? Başak, Başak. Başak he? Rüzgâr gelse odur. Zayıf bir fidandır, değil mi? Sağa sola götürüyor onu. Biz böyle olmalız Allah'ın izniyle. Biz koskocaman neyiz? Çınar ağacı gibiyiz. Hiçbir şey yerinden bizi rüzgar sallatamaz. Nasıl sahabeler sımsıkı durdular? Ne sayesinde? İşte doğru inanç sayesinde. Doğru Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları gibi bizim örneğimiz sahabedir. Çünkü onlar ilk toplumu canlandırdılar. Biz onlara uymak zorundayız. Biz okuduğumuz iman da odur. Ondan dolayı ben her zaman iddialı konuşuyorum. Bizim dershanımıza bir sahabe bile gelse yabancılık çekmez. Evet biz de bunu aa yabancılık çekebilir edebiyatta, üslupta. Evet ama evet biz de bunu Resulullah'tan alırdık diyebilir. Çünkü biz direkt oradan alıyoruz. Nasıl Sahabenin birisi Abu Derda'dır. Yanlış hatırlamıyorsam gelir Um Derda diyor evde yandık diyor yağmurda. Um Nedir? Düy bir sahabe bizim zamanımızdan, Resulullah zamanından bir sahabe gelse, kalksa şimdi görse bizi tanımaz bizi. Diğer bunlar da toplumdılar, bilmiyoruz. Tanısa tanısa cemaat namazından tanır bizi. O camatta böyle imamlar karşısında sıra dururuz. Hacı yerbular Müslümandır. O zaman o öyle dürse biz neleyelim? Onun için biz mecburen sahabeye sımsıkı yoluna sarılmamız lazım. Onların itikatlerine inanmamız lazım kendimizi sırat-ı müstakim üzerinde bulalım. Yoksa Resullâh'ın dediği gibi bir çizgi çekiyor. Bu sırat-ı müstakimdir. Yanlarında çizgiler çekiyor. Bu da şeytanın dalalət yollarıdır. Her yolunda başında bir şeytan var. Teşvik yapıyor, edebiyat yapıyor, çalam yapıyor, akıl mantık yürütüyor, felsefe yürütüyor. He? Gelin diyor. Onun için ayağın kaydı. Kumsal endin, sırat-ı müstakimden indin, ayağın kaydı. Gittin sen. Sap saplanırsın dalalat yollarına, çıkamazsın bir daha. Cennetin yolunu bulamazsın. Şeytan diyersen evet, buradan ince kısayol bilirim, kestirme bilirim. En kestirme yol ne demişler? Bildiğin yoldur. Biz hangi yolu biliyoruz? Sırat-ı müstakim. Kim bize göstermiş? Rehberimiz kimdir? Yer üzerinde en sağlam elçidir. Sadiq el Emin'dir. Allah Teala seçmiş onu, bize göndermiştir. Biz en sağlam elti, en sağlam şahsı bırakıp gidip Ahmet el Mahmu'da inanmak mı zorundayız? He? Onun için biz en sağlam yerden alıyoruz. Sırat-ı Müstakimin rehberini eteğine salıyoruz. Kendimizi cennetin kapısında inşallah buluruz. Önümüzdeki dersler de inşallah en çok önemli mesele onun üzerine bir bölüm var. Onun üzerinde duracağız. Selef-i salihinin yanında, ehli sünnetin yanında imanla amelin, amelin imanla amelin ilişkisi nedir? Onun üzerinde duracağız. Bu çok önemli olduğu için. Çünkü bütün bid'etler buradan çıktığı için özel yer ayırmışlar selef alimleri bunun için. Onu da işleteceğiz inşallah. Böyle devam edeceğiz. الحمد لله بقدر والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين الحمد لله